Bah, bah, bah, Bismillah. Bismillah means in the name of Allah. These are the first words which begin the glorious Quran. Bismillah Allah adıyla anlamına gelmektedir. Bunlar Kur'anın başladığı ilk kelimelerdir. Müslüman'a her işinin başında bu kelimeyi telaffuz etmek öğretilmiştir. Böylece Allah'ı anmış, onun iznine ve nusretine muhtaç olduğumuzu bir hakkın hatırlamış oluruz. Yemekten, yıkanmadan, yola çıkmadan önce ve yeni bir işe başlarken ''Bismillahirrahmanirrahim'' demeyi hatırlamak güzeldir. Böylece örneğin yemekten önce ''Bismillah'' dersek, Allah'ın yaratmış olduğu bitki ve hayvanlardan geldiğini tefekkür etmiş, Aklımıza getirmiş, şuuruna varmış, bilincine ermiş oluruz. Onlar Allah'ın indirdiği yağmur suyuyla beslenirler ve güneş ışığında büyürler ki o da Allah'ın bir eseridir. İşte vücudumuzun ihtiyacı olan gıda öyle uzun bir protokolle gelir sofraya. Bismillah demekle ayrıca Allah'a, O'nun irşadına, nimetlerine, ve bize bahşettiği sıhhate olan şükranımızı, minnettarlığımızı dile getirmiş oluruz.